İlk gibi.. Estonya diye pratik devletleri var ya, onlarla bugünkü Almanya arasında büyük kısmı Polonya verilen bölge. Büsünün orası. O kuvvetlendi ve Alman birliğini tevsil ettirdi. Almanya doğdu. Almanya bunu bir sene de Tarihi yok. Mu? Tövbe. Hak'tan haşyet ve korku. Hüs, hüzün, hüs, güzellik, zam, emiri, ihmal, bamene, devam mesabur. Şimdi tövbe. Hak'tan haşyet ve korku. Haşyet sevgi dolu korku. Ve tabii korku dolu sevgi. Allah benden acıma yüzünü beni çevirir mi? Allah'ın yani şimdi bizdeki şeyler Allah birinde endücülümün beni buçukluğu kavuşuyor. Bu, bu, bu, bu. Vur, vur, vur, vur, vur kapasın ha. Böyle bir korku değil. Allah'ın sevgisini kaybettir korkusu. Allah beni düzgün çevirmesin benden. O korku, haşet. Hak'tan haşet ve korku. Üstün güzellik yani işte bir düşünce, hmm. ameli ihmal, amelin devam mes, sabır. Ee, amkadan emeli ihmal, hemen e, düşüncelerimize varmak istediğimiz hedefler, hemen gayeler. Ama o ne kasti ki? O O emeli varmak için birçok insanın haklı çıkabileceğine onlara göre. Sen sakınla çalışacaksın, o, o emellere daha çabuk varasın. Eğer bir hırs ve taasutlular oraya varmak istersen, hiçbir zaman da emeline naip ol, ol, ol, olamazsın. İlakis sen kendi emellerine vazgeçmek zorunda kalacaksın. Demek ki emellere de hüsnü zanla varmak lazım, dürüst çalışmak, sabreder, her şeyi bir zamana bırakmakla. Kimlerin veri sayacakları hakkında bazı rivayetler de mevcuttur, başta <gülüyor> mühim. Peygamber, Peygamber'e verilerden sorulduğu zaman diyor ki, onlar gördükleri zaman, yani veriler görüldüğü zaman Allah'a, Allah-u Teala'ya ettiren kimselerdir. Ee, bir gördüğün zaman Allah aklına görüyor. Onun güzel şekli, yüzü he? Allah aklına Ve bunlar belli oluyor aslında. Gören gibi çok güzel yüzü görüyor. Çünkü çok inhoşak, çok derinden bakışlı insanlar. Allah'ın velileri. Kendini istedikleri katları saklasınlar böyle gözüküyor, görünüyorlar. Bu hadisi şerife göre beni silep görünüş itibariyle ve haliyle Hak Teala'yı hatırlatan kimseler dedi. Gayet iyi. Büyük tepki, yumuşak uyulu, yardımsever, böyle insanlar. Bu gibi insanlar mal, mülk, yani ülk teması, devlet ülkesi, desare gibi ihtiraslardan, örülüşleri sonsuz şekilde zapt etmek, gasp etmek gibi ihtiraslardan uzak sadece Allah için Allah'a da seviş fikriyle hareket ederler. Yunus emrinin yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmesi yaratalarını severim, yaratandan ötürü beytin aslı. Bu tür bir ruh haletinin neticesidir Dünyaya geriz sebebi Allah'a kul olmanın işyakiyle yanmaktır. Allah kulunu beni bilsinler, tanısınlar diye yaratır. Başka hiçbir şey kendini büyüdürmek için yaratır. yaratır. Kul da bu iyi manasına sahip olup Allah için yansın yakılsın. İyi Genişşehirli Genişşehirli Ahmet buosta şöyle der. Genişşehirli Ahmet Hüseyin Paşa'nın dedenin damadı mı? Damadı. Tamamdır. Yani Sevar abinin eniştesidir. sanman taribi devleti icah etmeye geldik. Sanman devleti avuz etmeye geldik, Sanet bey diyor. Ya biz alime bir yan için tarip ah, ettik. Onun çok yeşili var. Bir de baharatı şimdi de var çok da. Ye meslevi gözelleri aslında vardır. Hazil öne Radyoanda da Peygamber Salih ayetlerini şöyle söylediği rivayet etmiştir. Allah kullarından bir takım insanlar vardır ki, Nebi ve şehit olmadıkları halde nasıl şehitler Allah'ın en yakın insanlardır. Yani Nebiyle Allah'ın en yakın insanlardır. Ne şehir, ne Peygamber, ne de şehit. hadi Kıyamet gününde Allah'a katındaki makamlarından dolayı onlara enbiya ve şühade kıft edecektir. Öyle insanlar var ki Allah'a peygamberlerden ve şehideden alakalı. Bu ya bu ya Ashab da şöyle söylüyor. Bunlar kimlerdir ve amelleri nedir, yani bu, bu, bu, bu, bu, bu insanlar kim, ne yapmışlardı böyle olmuşlar, o da söylüyor, bize haber ver ki bu suretleri biz de onların dostu oluyoruz, biz de iyi yapalım da, onlar gibi Allah'ın dostu olalım, İlhan Resulullah dedi, Peygamber ne de şey söylüyor, bunlar ne akrabalık, yani ne benimle akrabalık, ne şu büyük insanlar akrabalık. Bunlar ne akrabalık, ne de birbirlerinden alıp verecekleri olmadıkları halde Allah için Allah'ta sevişen kimselerdir. Allah için birbirini seviyorlar. Allah'a yemin ederim ki yüzleri bir nur ve kendileri nurdan bir minber öderdiğiniz gibi, minber gidilir. İnsanlar korktuğu zaman bunlar korkmazlar. Neden korkacaklar ki? Korkuyorlar, artık korkacak Allah var. Neden korkacaklar? Mahzun oldukları şeylerden de üzüntü duymazlar. Buna değil insan, buna da tabii üzüldüğü zaman olacak ama hiç tırmıyorlar böyle her şeyden bir yolunu Bu Buyurdu ve şu ayet okudu. Haberiniz olsun ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar masumda olacak değiller. Bizim türbenin önünde okuduğumuz dua. Bazı kimseler kişinin kendi velayetini bilmesinin mümkün olmayacağını ileri sürüyorlar. Bunu size birkaç sene evvel söylemiştim. İyi, iyi, iyi hatırlıyorum. Bunlara göre Hüsnü Hatim'e son nefeste imana gitmek veri olmanın şartıdır. Bunun kime nasıl olacağını bilinmeyeceğini göre veren de veriliği bilmesi mümkün olmaz. Bazı veriler vardır ki veri olduğunu bilmezler, hayır edilir. Bazı kimseler veri olduğunu bilirler, fakat yaptıkları işlerin veri işi olduğunu bilmezler. Bazı kimseler veridir ama yaptıkları işleri bilirler. Bu ancak veri işidir derler, onu on yaparlar. Yani şeylere sadık, ne yaptırdığını biliyor, şuuru harekete öderlerin yani veridir ama. Veli'te haber yoktur. Ama yaptığı işler Veli'nin yaptığı işlerdir. Bir de veri veri veri değildir ama, ama Veli'dir ama verinin yaptığı iş işleri yaparslar. Bir de hem Veli'dir, hem de verinin yapması ne lazım onu yapar işte. Asıl iyi olan o Veli'nin şuuru ederler. Bir diğer bir görünüş verinin kendisinin veri olduğunu bilmesinin mümkün olacak fikridir, işte demin söyledik. Bunu biraz sonra da verdik. Şöyle biraz al, kaç oldu tekrar vakti geçtim diye. Böyle oldu mu? Yarım dedi Daha var bir saat, yarım. Bir saat, bir 45 dakika Hı. Diğer bir güç veriinin kendisinin veri olduğunu bir mümkün olacak bunu ileri sürüyorlar. Hüsnü Hatim'in son nefesin kâimet yolu önce bilini bilineceğini ileri sürüyorlar. Nitekim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabından 10 kişi ki uyurmuştur. Bu on kişinin akibetlerinin selamet olacağını bildikleri hususundan şüphe yoktur. Ne aşermişçe cennetle mi yani, işte, cennetlikte Hazreti ilk ilk ilk, ilk dört harika işte o ta hazi beyir ama işte o da onlara Hazir Aya karşı savaşmışlardır. Efendim, daha dört kişiliğe var onlar. Sen biliyor musun biliyoruz. Tam hani biliyoruz. Diyar... Beyir işte şişeye... <gülüyor> Am, biliyoruz diye. Tanrızı Bey işte şey. Orada ne altı İlk kez diye. Allah'ınlarca ama. Allah'ın. Allah'ın. Allah. Allah. Allah. bir az var. Şey bunlar ne? Isimlerini... Bunlar güçlü bu hakimi önecekteğim <gülüyor> bir, yani bir, bir, bir mescide Hazreti Ali o o şeyi de diyeceğiz ama o göreği almıştı. Ve ben bu yere beni götürecekti demişti. Yani söz yapmıştı o. Öyle biliştik. Hazreti demek öyle gitmiştir. Hazreti Hüseyin ise o gün şeyi de olacağını bilmiştir. Temelde Hazreti Ali öldürüleceği kişiyle Söylemiştir, sen şey, önce de değilsin. Kim olduğunu da Hüseyin de öyle. Evet. Çekil üstüne, sen beni, senin katin değilsin demişti Yönet. Ama ne kadar garip bir şeydir ki, Kervan'ın son gününde yedi tane Türk hattısı, Eylül Bey'in yanına, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Sen benim şu, şu çocuğu götür tamam şimdi ama bunu bir şey ya şey diyor şu şu çocukluklar eee ay ay diyor e, e, e, e, e, e, diyor bütün diyor o şey pek ay efendim Türk ü, Türk ü, çok sever. En son anda dede türk tüsü varsa gelir. Ay git O koca geldi. 30 bin kişi o bek karşıklığına giriyoruz ya bu da şey, şey düşünüyorum, gitmiyor. Velinin başkaları tarafından bilinmeyeceği fikrinde ittifak vardır. Doğrudur çünkü saktır Allah onların kutlanan saklıyor, saklıyor. Onların yüceli kalp sayılmalarında, ifşaat noktasından da doğrudur. Yani yüceli kalp dediğimiz, Hani şey, bir de Kars'a alırsam iki tane sağlık, sonraki, üçler, yediler, işte kırkler, de, üç yüzler, binler daha, var, ara, ara, ara akademeler var. Bunlar. Bunlar, Allah'ını satmıyor, evli etmiyor. Ama yani, fakir bunların birisinden tam işte. İşte tam işte birisiyle. Erzurum'daki indiriceksiniz. Evet, öyle evet. evet. sabit Hoş geldiniz. Evet. Kahe diye. Dostlar hoş geldiniz. Yetesi evaletleri. Ebu Kavasi'na var. El de. e, vur, evet. Memur değil der. Maşallah. Şey değil nevalecim. Ünlü biri değil dediğiniz gibi memur biri. Evet. Dediğiniz gibi memur biri ünlü biri değil. Yok ötekiler evet. o zaman dışarıda. Şimdi hep halkten gelme bunlar. Hem halkten gelme. Onlar zaten biliyor ki gerekli ama halk arasında zaman gelince mertvallarlar. Yani Verilerin herkes tarafından bilinmesi mümkün olacağa kökliyici yanlış değerlendirmelere sebep vereceği gibi doğrudur. Şimdi herkes bakın bu tefiş şey, onu onu, onu, onu sildiğim işi yapmadım. Bir bir tarikette herkes kendi pirin veridi de kendi hatta kendi müşbirini veri oldular der. Bunu yapmıştır. Yani Belki veridi ama ilgili veri o mates şart değildir. Onu çıkıp okuması gerekir. Diğer şartı. Kur'an ve Sünnet'in muhafazadır. Velayet yani verinin, velinin velayetlerini, onu ilk şartı Kur'an emirlerini ve Hazreti Peygamber'in emirlerinin farzları ve sünnetleri muhafazadır. Hem kendi içinde muhafaza edecek hem de etrafına karşı muhafaza edecek. Ebu Yefit bir gün bu Ebu Yeseit bize bize besler <Gülüyor> mi der onu? İbu Yeseit bize besler Onun yazışışı Ebu Yeseit aslında bize bize besledi ne se? Ebu Yeseit bese Ebu Yeseit bir gün veli olduğunu söylenen birini görmek için mecreden çıkmasını beklerken o saatin çıkış kapısının önünde tükürdüğünü görmüş. Ne çıkıyor? Geri tükülüyor. O da o evi ziyeti beslemiyo, onu görüyor ve hemen oradan ayrılmıştı. Hemen onun tükürdüğünü görünce onun yanına hemen aletciye geri tükürmek ara. Pistik Hastalık, bilmiyorum. yani bütün pistik ortaya. De, de şeriat adabına riayet etmeyen bir kimsenin hakkın sırlarını Amıya mı söylemiştir. Tabi şeracada yere tükürmek yasaktır. Pislik. Beni günah üzerine ister etmekten korunmuştur. Beni beli günah işlemekten Allah tarafından korunur. Çünkü kendi emir ve Etrafı bildiriyor. Şu haram, haramı yazar. Haram de niye haram yedin, değil mi Bu, korumayı sırr-ı kader. Yani, evliyanın ayan sabitelerinin Allah'ın eminine sabit olan hakikatlerin ezelde Allah Teala'nın bu istidade hal lisanıyla istemiş hormonudur. Allah Teala'da şimdi bir, birkaç sene evet okuduk ama bu sene inşaat geniş şekilde o okuyacak Allah kısmet dediniz ya. Orada Allah bunları her gün soruyor. Ne istersiniz? Yani bizi kötü hallerden muhafaza bulur. Yani, kötü işler işlemekten muhafaza bulur. Bu haberi Peygamberler günah işlemekten masum. Veliler ise Mahmuz ki Yani peygamberler ne işlemezler, mahsundur. Mahsundur onların, mahsundur kardeşler, Masum yani onların günah işlemek imkanları yoktur. Mahsum bir insan kütüptür değil mi? Peygamber masumdur. Fakat velayet de muhafaza ediliyor, günah işlemek de muhafaza ediliyor. Velayet, velayet-i amme. Genel velayet ve velayete hassa olmak üzere ikidir. Velayet amm'e bütün Müminlere şamilidir. Allah Teala Allah'a inananların dostudur. Herkes ki velaytesade beylerdir. Zira onların karanlıklardan kurtarıp aydınlığına çıkarın buyurmuştur. Velayete hasta, sülük ve erbabına ait olan velayettir. Öbürü de halkta, aslında velayet vakamı değil de, veliye gibi davranabiliyor. Ama bir de hasta vardır ki, hasta velin onlar. Bu da sülük erbabına yani bir yola girmiş, yani bizim bilindiği üzere bir tarikata girmiş o, o tarikata merhayı alanlar. Tabi sonunda Allah'ın sesinin kulları arasına giriyordu. Bu kulun hatta fenasından, hatta yok ol, kendini yok etmesinden, çünkü bu kendini bu, bu, bu, öldürmesine var. diye yani bütün içindeki şeyi şey, şey, boşaltıyor. Boşaltıyor yerine Allah aşkı, Allah fikri diyor. Yani orada fena olmasının şeyi bu. Içeri, bütün beşeri, beşeri içeri atıyor, onun yerine Rahmani hisler doluyor. Yani fena olması, fena bulmak o. Ve yani hakla ve ibaret bir hangi? Bu da en üst ürkleri fena fillah. Fena e, beka fillah. <gülüyor> Mertebeleri kendi içindeki bütün übeşirli sıfatları, bütün şeyler atıyor, onun yerine Allah aşkı, Allah sevgisi, Allah fikri doğuyor, bu fenafirler. Artık onun her yaptığı iş, iş onun her işi Allah'ın yani Beni sen attın taşı ben attırdım dediği insanlar. Bu, bu insanlarla yani veki arasından çok ince bir zarv Buzer'da ortaya kalktıktan sonra artık hikaye, yani dedi Allah'ın dediği gibi, yaptığı Allah'ın yaptığı gibi. Allah'tan baki oluyor. Kendisi tamam, yani bu görmüş insan değil, kendi içini öldürmüş. Tamam, hatta. şey Allah da doldurmuş. İçindeki bütün nefsanı atmış. Allah Allah sevgisi dolmuş, Allah'la bir olmuş ya. Allah olmuş değil bakın, zaten öyle anlamayın. Allah'ın zatı olmuş değil. Allah'ın içine dolmuş, başvuşu şey. yok. de da birçok mertebeler vardır. Yani yok olmakta da birçok mertebeler var. Fenaya ehval, fiillerinde yok olmak Kötü fiillerine yapmak. Fenaya ahval, kötü hallerine yapmak fiil, ehval başka, ahval başka. Ehval, fiiller, kötü işler yapar. Ahval, kötü hallerini. yapar. Onları yapar. yapmak, sıfat, fena sıfatlarını fena namlarından ne lanet adamdır falan gibi hallerinden kurtulmak ve cinayet zattır. Her fena, yani bunda, bu işleri, F yok olmak. Fiillerinde, fütlerde yok olmak. Fena, e, fena ahlak, hallerinde yok olmak. Fena sıfat, sıfatlarında, namlarında yok olmak. E, fena zatı, o zatla yok olmak. En, en üst seviyesi. Her fena, kendisine ait bir bekayı takip eder. Her yok alışta, onun yerine bir bakirik Bu kadar hemen şap potansiyonları topladığı görülmüyor. Yavaş, efhali terk ettiğin zaman sana efkale hali bakirik veriyor. Hali terk ettiğin zaman hale hali bakirik veriyor. En sonunda zat kendi kendini, kendini ter, yok ettiğin zaman da o zatın e, şeyi veriyor, e, yok Resul sana. Kendisine ait bir vekayı takip eder. Fenai Kamil. Bu dört seferden seyri filaf Allah'a tesir etmek Allah, Allah'la beraber yürümek gibi manasında seyri ilallah Allah'tan e, seyri ilallah da bunları e, daha yakın, yani e, biz zaten 5-6 hafta sokuyoruz. Seyir da, Allah'ın yani İllâ, onun için de seyretme. Seyir'i bağla, seyir'i aynı da çok da bu evet. manemende verebilecek durumum yoktur. O kelimenin de beni biraz şaşırtıyor. Seyir'e de çok fazla bir şey söylemek gibi, o zaman zaman başka yerlerde de işler kaçırırız. Seher-i yani Allah'ta seher-i nihayetinde Hakiki, seher fillah, başlangıcı ayet, yani her şeyini Allah'ın, ne yaptığın her şey Allah'tandır Allah Allah'ın neyse oluyordur. Kendini değilsin, kendini bir i, i, hayal gibisindir. O onu ne onun onu yapıyorsun. Daha fazla konuşmakta olmuyor. Velayet, dünyada da, ahirette de aralıkça devam eder. Belayet dünyada da devam eder, de devam ediyor. Abdülhahit Ali Geyrani, Hayvan Tavus Asam nemiz, Hazreti Pir, Hazreti azep Mevlan, Hazreti Hacı Eylembe, Hepsi, hepsi. Onlar ahirette de vazifeye devamlar. Onlar kâinete yaparlar. Nibevvetleri diyeceğiz aleke. Her ikisi de Hazreti Peygamber'de kesilmiştir. Şimdi artık Hazreti Peygamber son nebidir, son resuldir. İsa Resul, biliyorsunuz. İsa. Şeriat sahibi olan peygamberlerdir. Şeriatin kitabı vardır deriz. Bizim peygamberimiz İsa'dır. İsaullah deriz. Ne diyorlar da deriz? Aynı zamanda Nebidir. Ama daha üstü metafidir, Resul'dir. Kitabı vardır, bir şeyler de vardır. Hatta Musa'da, İsa bunlardandır. Nebiyelik de Resulü de artık Hazreti Peygamberle sona ermiştir. Ondan sonra bir peygamber gelmeyecektir ve gelmemiş de bugüne kadar gelmedi. Yani bir peygamber en uzun zaman Hadi peygamberden sonraki zamanda güne kadar bin bin bin, bin bir yüz bir, bir peygamber gelmemiştir. Bir bir, bir bir hatta aynı anda bir, bir, bir, birkaç peygamber bile vardır? Hadi Musa Hazreti Avrupa'dan Alimler peygamberlerin varisleridir. Biraz bu hadis müştehidler hakkındadır. Yani iştihad edenler, dini yorulmayanlar, açıklayanlar hakkındadır. Nebiler bazen bu sözünü veli mertebesinden de söylemişlerdir. Nebi olanlar da nebidir ama bir velinin söyleyeceği sözleri söylemişlerdir. Ama daha evde geldi gördük, ee, o nebilerden de daha büyük. Biriler var. İbn Arabi'nin velayet gibi bir Velilik peygamberlikten daha iyidir. büyüktür ki. Hazreti o te Ara. Hatta söyledi. Peygamberden daha üst üstün ki velayet de eee verayet nübüvete ihtiyar. Dehayse daha iyi diyor. Sözü aynı şahısta ihtima eden bu iki özelliğin farkıdır. Yani bir şahsa hem millet hem de kendinden bir adam bunu diyor. İhtimam toplum toplanması demektir. Yani bir peygamberi